İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur. Künyesi Ebu İshak. Nesebi Hazreti Ömer'e dayanır. Babası Ethem Bel şehri padişahı. Doğumu 714'te Bel şehrinde. Vefatı 779'da Şam'da vefat etti. Tabii'nin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. Fudayl bin İyad, İmran bin Musa bin Zeytrai ve Şeyh Mansur Selami'nin sohbetinde bulunup Veysel Karani'nin ruhaniyetinden istifade etmiştir. Bağdat, Şam ve Hicaz'da meşhur oldu. Üç kıtanın alimlerinin çoğundan ilim öğrendi. İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetleriyle olgunlaştı. Dinde fakih ve müctehit oldu. Rumlarla yapılan savaşlara katıldı. Arap lisanını çok fasih konuşurdu. Yahya bin Sayit el-Ensari, Said bin Mezban, Mukatil bin Süleyman ve Süfyan-ı Sevrî'den, Süfyan da, kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. Evzai, şakik Belhî, Belhi, İbrahim bin Beşar, kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuşlardır. Nesai, Darekutni, İmam-ı Buhari, onun güvenilir bir ravi olduğunu bildirmişlerdir. Buhari, Edep Tirmizi Taharet kısmında kendisinden rivayette bulunmuşlardır. Babası Etem Bel şehri padişahıydı. Kendisi şehzade olup tahtta oturur, avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri derhal yerine getirilirdi. Bir yola çıktığı zaman 40 altın kalkanlı asker önünden altın güzlü asker arkasından yürürdü. O bütün bunları terk etmiş ve Allahü Teala'ya gönül vermiştir. Mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti aşk içinde kıvranan gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş fakat o unutulmamıştır. Tacını tahtını bırakıp. Evliyadan olmasında etkin üç kıssa anlatılır. Bir, bir gece tahtı üzerinde uyuya kalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. Şöyle bağırdı. Kim o? Damdaki tanıdık biriyim. Devemi kaybettim. Onu arıyorum. Diye cevap verdi. İbrahim bine tem kızmıştı. Hey şaşkın. Ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi oğlu?" dedi. Damdaki zat "Ey gafil, sen Allahü Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak daha mı acayip sence?" dedi. Bu konuşmadan sonra İbrahim bin Etemin kalbi yumuşadı. Kalbinde aşk ateşi parıldamaya başladı ve şimdiye kadar yaptığı bütün günahlara hata ve kusurlara tövbe etti. 2- Bir gün sarayda umumi bir ziyafet verildi. Devlet adamları yerlerini almıştı. Hizmetçiler hizmet için beklerken gayet heybetli bir zat çıka geldi. Ne askerlerden ne hizmetçilerden hiçbir kimse ona sen kimsin burada ne işin var demek cesaretinde bulunamadı. Bu heybetli zat kısa anda padişahla yüz yüze geldi. İbrahim bin Ethem ne istiyorsun diye sordu. O zat da bu handa konaklamak istiyorum cevabını verdi. Bu cevap üzerine İbrahim bin Ethem şaşkındı. ''Burası han değil, benim sarayımdır.'' dedi. O zat, o halde bu saray bundan evvel kimindi diye sorunca, ''Babamındı. Ondan evvel kimindi?'' falan zatındı. ''Ondan evvel kimindi?'' falan oğlu falanın. Peki bunlara ne oldu? ''Öldüler. Bu nasıl senin sarayın ki, biri gelmeden biri gitmede.'' Bu son sözü üzerine o zat hemen oradan ayrıldı. İbrahim bin Etem hemen onun arkasından koştu. Sen kimsin? O zat da ben Hızır'ım dedi. Bundan sonra İbrahim bin Etemin kalbindeki aşk kıvılcımı çoğaldı. Gittikçe fazlalaşarak okyanuslara sığmaz oldu. 3. Bir gün atının hazırlanmasını istedi. Ve av köpeğini de yanına alarak ava çıktı. Av esnasında karşısına bir hayvan çıktı. Onu yakalamak için atını mahmuzladığında gayipten şöyle bir ses duydu. Ya İbrahim sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın diye kendisine hitap ediliyordu. Atını durdurdu. Sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Bunun üzerine Allah lanet etsin. Bu iblisin işidir dedi. Atını tekrar sürdü. Bu sefer biraz öncekinden daha kuvvetli ve daha açık olarak Ey İbrahim sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın dendi. Atını durdurdu. Yine sahana soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Yine, Allah lanet etsin, bu iblisin işidir dedi ve yine atını sürdü. Bu sefer aynı sözleri atının eğeri tarafından işitti ve durdu. Bütün azaları baştan başa titredi. Alemlerin Rabbinden bana bir ikaz geldi. Allahü u Teala'ya yemin ederim ki, bugünden sonra ona isyan etmeyeceğim.'' ''Rabbim salih insan olmamı istiyor.'' dedi. Bu hadise üzerine pek fazla ağladı ve elbiseleri gözyaşlarıyla ıslandı. Sonra geri döndü. Yolu üzerinde bir çobana rastladı. Dikkat edince bunun, babasının çobanlarından birisi olduğunu anladı. Onun abasını ve başlığını alıp, kendi elbiselerini ona verdi. Her şeyi bırakıp, Allahü Teala'nın yoluna girdi. Bir daha da Belhe dönmedi. İbrahim bin Ethem Merv şehrine doğru giderken yolda kör bir adamcağız bir köprüden geçiyordu. Gözleri görmediği için nehre tam düşerken İbrahim bin Ethem bunu gördü ve hemen "Ey Allah'ım, onu muhafaza et." diye niyazda bulundu. Köprüden düşmekte olan kör, köprü ile nehir arasında boşlukta kaldı, düşmedi. Etraftan yetişenler, kör adamı tutup yukarı çektiler ve İbrahim bin eteme hayran kalarak onun büyüklüğünü tasdik ettiler. İbrahim bin Etem Merv'den sonra Nişahur'a gitti. O sadece nefsiyle meşgul olmak, her an Allah-u Teâlâ'ya ibadet ve taatte bulunmak için, kendisine dünya meşgalelerinden uzak, sakin bir yer aradı. Burada bulunan bir mağarada, dokuz sene ibadet etti. Mağarada bulunduğu bir gece, yıkanması icap etti. Zemherir günleriydi ve çok şiddetli soğuk vardı. Buzu kırmak suretiyle gusül abnesti aldı, ve seher vaktine kadar ibadet etti. O sırada soğuktan donmak üzere olduğunu hissetti. Isınmak için biraz ateş olsa veya üşümemek için sırtımda bir kürk olsa diye hatırından geçti. Birden sırtında bir kürk belirdi. Kürk kısa zamanda bedenini ısıtınca biraz istirahat etti, sonra da uyudu. Bir müddet sonra uyanınca bu giydiği kürkün çok heybetli bir hayvanın derisinden yapılmış olduğunu anladı. Bu lütfundan dolayı Allahü Teala'ya Teâlâ'ya hamd etti. İbrahim bin Ethem, Nişabur'daki mağarada kalırken, insanlar onu anlamaya başladılar. O ise insanların kendisini tanımasından huzursuz olup, derhal bu mağarayı terk edip Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıktı. İbrahim bin Etem sahra'da yol alırken bir zatla karşılaştı. O zat kendisine ismi azamı yani Allahü Teala'nın en büyük ismini öğretti. Bununla Allahü Teala'ya dua etti. Sonra Hızır aleyhisselamla görüştü. O kendisine sana ismi azamı öğreten kimse İlyas Aleyhisselam idi dedi. Aralarında uzun sohbetler oldu. Daha sonra İbrahim bin Ethem'in Nişabur'da kaldığı mağarayı ziyaret eden Şeyh Ebu Said isminde bir zat hayret edip ''Subhanallah, İbrahim bin Etem ne mübarek bir zatmış. Bu mağarada bulunması bereketiyle burası öyle güzel kokuyor ki eğer mağarayı misk ile doldursalar, Öyle güzel kokmaz." dedi. Nakledildiğine göre İbrahim bin Etem Mekke-i Mükerreme'ye ulaşabilmek için Sahra'yı 14 senede kat edebildi. O bir müddet gidiyor ve iki rekat namaz kılıyordu. Bu şekilde Mekke'ye ulaştı. Böyle bir zatın gelmekte olduğunu Harem-i Şerif'te bulunan alimler haber aldılar ve kendisini karşılamak üzere yola çıktılar. Böyle zatları karşılamak adetleriydi. O ise kimse beni tanımasın diye bir kafilenin önüne düşmüş geliyordu. Başka kimseler de kendisini karşılamak ve görmek istiyorlardı. Kafilenin önünde bulunan İbrahim bin Etme yanaşıp Acaba İbrahim bin Etem yaklaştı mı? Harem-i Şerif'in alimleri kendisini karşılamaya geliyorlardı. Dediler. O ise, bırakın o kötü kimseyi, ondan ne istiyorsunuz? Buyurdu. Soranlar, İbrahim bin Etemin ensesine bir tokat indirdiler ve, sen böyle yüksek bir zata nasıl kötü diyebilirsin, böyle söylemekle asıl sen kötü oluyorsun, dediler. İbrahim bin Etem işte ben de aynı şeyi söylüyorum, buyurdu soranlar yanından ayrılıp gittikten sonra kendi nefsine şöyle diyordu Sen ne kadar ahmaksın ve cüretkarsın Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arzu ediyorsun Halbuki onlar mübarek ve muhterem zatlardır Böyle bir şeyi istemeye sen nasıl cesaret edebiliyorsun Ama sen ensene tokat vurulmakla sana asıl layık olana kavuştun Mekke'ye vardığında kendisini tanıyıp özür dilediler. Burada kısa zamanda kendisine eş dost buldu. Çalışıp kazanarak alın teriyle nafakasını temin ederdi. Nakledildiğine göre memleketi olan Belh'ten ayrıldığında, geride henüz süt emmekte olan bir erkek oğlu kalmıştı. Çocuk büyüyüp zengin oldu. Annesine babasını sordu. O da, ''Baban kayboldu. Mekke'de bulunduğuna dair bazı haberler var.'' dedi. Oğlu, ''Anneciğim, ben gidip babamı bulmaya çalışacağım ve hizmetinde bulunacağım.'' dedi. Ardından her tarafa haber gönderip, bu sene hacca gitmek isteyenlerin kendisine gelmelerini, masraflarını kendisinin karşılayacağını bildirdi. Bu haber üzerine 4 bin kişi yanına geldi. Hepsinin masraflarını karşılayıp hem hacetme hem de babasına kavuşmak arzusuyla yola çıktı. Kafile çölü aşıp Mekke'ye varınca orada hırka giymiş, yamalı elbiseli kimseler gördü ve yanlarına gidip babasını sordu. Onlar, o bizim hocamızdır. Mekke dışından sırtında odun getirip satar, parasıyla da ekmek alıp bize verir dediler. Genç sahraya çıktı. Bir ihtiyarın ağır odun yüklenmiş olarak geldiğini gördü. Kendisini takip etti. O pazara gidip odunları sattı. Parasıyla ekmek alıp dostlarına ikram etti. Onlar ekmek yerken o da namaza durdu. Sonra dostlarıyla tavaf yaparken güzel yüzlü bir genç karşısına geçip durdu. İbrahim bin Etem de ona dikkatle baktı. Tavafı bitirdikten sonra dostları O gence bu kadar dikkatle bakmanızın hikmetini anlayamadık dediler. İbrahim bin Etem onlara ben Belten ayrılırken süt emme çağında bir erkek çocuğum vardı. İşte bu genç odur buyurdu. Belten gelen genç ise babam belki benden kaçar endişesiyle kendisini belli etmiyor fakat her gün gelip babasını seyrediyordu. İbrahim bin Ethem bir gün dostlarından birini yanına alıp, Belh'ten gelen haç kafilesinin yanına gitti. Atlas'tan bir çadır ortasında bir kürsü olduğunu ve oğlunun o kürsüde oturup Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördü. O sırada genç, Tegabün Suresi 15. ayetini okuyordu ki, meali şöyledir. Herhalde mallarınız, çocuklarınız, ''Sizin için bir bela ve imtihandır.'' İbrahim bin Etem bunu duyunca geri dönüp gitti. Yanındaki dostu ise gencin yanına girdi. Kur'an-ı Kerim okuması bittikten sonra gence, ''Nerelisin?'' diye sordu. ''Belhliyim. Kimin oğlusun?'' ''İbrahim bin Etemin oğluyum. Onu ilk defa dün gördüm ama... O muydu, değil miydi iyice bilemiyorum. Benden uzaklaşır korkusuyla kendisine de soramadım. Gelin sizi onun yanına götüreyim. Her ikisi beraberce İbrahim bin Etemin yanına geldiler. Genç babasını görünce kendinden geçecek şekilde ağladı. Kendine geldiğinde babasına selam verdi. Babası selamını alıp bağrına bastı, ve hangi dindensin diye sordu. Genç, İslam dinindenim diye cevap verdi. Elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim de biliyorsun. Peki, ilim de tahsil ettin mi? buyurdu. Oğlu, evet deyince, o yine hamd etti. Sonra oğlunu yanına alıp, ellerini semaya çevirdi. Ya Rabbi, İmdadıma yetiş diye yalvarmaya başladı. Bunu gören yakınları, ''Ya İbrahim, ne oldu, niçin yalvarıyorsun?'' dediler. Onlara, oğlumu bağrıma basınca şefkati ve sevgisi kalbimde kaynadı. Bunun üzerine şöyle bir nida geldi. ''Ya İbrahim, beni sevdiğini iddia ediyorsun.'' Fakat benimle beraber başkalarını da seviyorsun. Dostluğumuza ortak katıyorsun. Bir kalpte iki sevgi olur mu? Bu dostluğa sığar mı? Bu hitabı işitince dua edip, İzzet-ikram sahibi olan Allah'ım, imdadıma yetiş. Eğer oğlumun muhabbeti beni Senin sevginden alıkoyacaksa, Ya benim yahut da onun canını al diye yalvardım. Duam hemen kabul oldu. Gördüğünüz gibi oğlum kucağımda can verdi. İbrahim bin Ethem, işçi olarak çalışır. O gün kazandığıyla yiyecek şeyler alıp dostlarına ikram ederdi. Bir defasında eve geç kaldı. Yolu da uzundu. Arkadaşları, o gecikti bari biz yiyecek ne varsa onları yiyip uyuyalım onu beklemeyelim dediler. Nitekim yemeklerini yediler, yatsı namazlarını da kıldıktan sonra yatıp uyudular. İbrahim bin Ethem gelince onların uyuduğunu gördü ve bir şey yemeden aç olarak yattıklarını düşünüp çok üzüldü ve getirdiğim unu yoğurayım, bir şeyler pişireyim de uyandıkları zaman yesinler ve yarın oruca niyet edebilsinler diye çok uğraşıp bir şeyler hazırladı. Arkadaşları uyandıkları vakit onun kendileri için ne sıkıntılara katlandığını görünce ne yaptığını sordular. O da olanları anlattı. Bunun üzerine arkadaşları birbirlerine bakın o bizim için ne fedakarlıklara katlanıyor, bizim hakkımızda ne iyi düşünüyor. Fakat biz onu yemeye beklemiyoruz deyip, onun kıymetini daha iyi anladılar ve kendisinden özür dilediler. Reca bin Hayve şöyle anlattı. İbrahim bin Ethem'le bir gemiye binmiştik. Bir anda gökyüzü karardı. Ardından çok şiddetli bir fırtına başladı. Kendi kendime, vah vah, işte şimdi gemi batacak galiba dedim. O sırada, ''Hiç korkma, İbrahim bin Ethem sizinledir, bir şey olmaz.'' diyen bir ses duydum. Ondan sonra fırtınanın şiddeti kesildi, selametle yolumuza devam ettik. İbrahim bin Ethem bir defasında yine gemiye binmişti. Abasını üzerine alıp istirahate çekildi. Biraz gidilince fırtına başladı. Herkes gemi batacak endişesiyle telaşlandılar. İbrahim bin Ethem hiç oralı olmuyordu. Bu durumu fark eden gemidekiler, ''Ne kaygısız kimsesin, herkes can derdinde, sen ise rahatça yatıyorsun. Bu ne haldir?'' dediler. İbrahim bin Ethem gayet sakin, yattığı yerinden kalktı ve ''Ya Rabbi, bizlere rahmetini göster.'' diye dua edince fırtına durdu. Gemide bulunanlar rahatladılar. İbrahim bin Etem bir gün bir sarhoşun yanından geçiyordu. Sarhoşu ağzı bulaşmış yerde yatar gördü. Su getirip ağzını yıkadı ve Allahü Teala'nın isminin anıldığı bir ağzı böyle bulaşmış berbat halde bırakmak hürmetsizlik olur buyurdu. Sarhoş kendine gelince. İbrahim bin Etemin yaptığını ve söylediği sözü bildirdiler. O kimse hemen tövbe etti ve salihlerden oldu. Sonra İbrahim bin Ethem'e rüyada, ''Sen bizim için onun ağzını yıkadın, biz de senin kalbini temizledik.'' buyuruldu. İbrahim bin Etem sahraya çıkmıştı. Bir kuyudan su çekmek için kovayı sarkıttı. Geri çektiğinde kovanın gümüşle dolu olduğunu gördü. Hemen geri boşalttı ve tekrar sarkıttı. Bu çekişinde kovanın altınla dolu olduğunu gördü. Bunu da geri boşalttı. Kovayı üçüncü kez daldırdığında içinin mücevherlerle dolu olduğunu gördü. Bunun üzerine şöyle niyazda bulundu. Yârembî! ''Bana hazine veriyorsun. Benim arzum bunlar değildir. Ben abdest almak için su istiyorum. İhsan et.'' diye yalvardı. Kovayı tekrar kuyuya daldırıp çıkardığında su ile dolu olduğunu gördü. İbrahim bin Ethem yolda bir taş gördü. Üzerinde ''Çevir ve altını oku.'' yazılıydı. Taşı çevirdi... Ve şunları gördü. Eğer öğrendiğinle amel etmiyorsan, ne diye bilmediğini öğretmek istiyorsun. İbrahim bin Etem, Ya Rabbi, seni tanıyan hakkıyla tanıyamamıştır. Şimdi seni bilmeyen bir kimsenin hali nasıl olur? Dedi ve ağladı. İbrahim bin Etem bir bağda bekçilik yapıyordu. Bir gün uyuduğunda, ağzında nergis dalıyla bir yılan gelip, dalı sallayarak ona serinlik yaptı. İbrahim bin Ethem anlattı. Bağ sahibi bir gün bana, tatlı nar getir, dedi. Götürdüm, ekşi çıktı. Yine tatlı nar getir, dedi. Bir tabak daha götürdü. Bu sefer de ekşi çıktı. Bunun üzerine bağ sahibi, ''Sübhanallah, bunca zamandır burada bekçisin, narın tatlısını ekşisinden ayırt edemiyorsun.'' dedi. Ben de, ''Benim vazifem bahı beklemek, hiç tatmadığım narın tadını nereden bileyim?'' diye cevap verdim. Bah sahibi, ''Sendeki bu hale bakınca, İbrahim bin Ethemsin diyeceğim geliyor.'' dedi. Bu sözü işitince, tanınmamak için hemen oradan ayrılıp gittim. Huzeyfetül Merâşi İbrahim bin Ethem'e hizmet ederdi. Sebebini sorduklarında şöyle anlattı. Mekke'ye giderken çok acıkmıştık. Küfe'ye gelince açlıktan yürüyemez oldum. İbrahim bin Ethem bana açlıktan kuvvetsiz mi kaldın dedi. Evet dedim. Hokka, kalem, kağıt istedi. Bulup getirdim. O şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyde, her halde sana güvenilen Rabbim. Her şeyi veren sensin. Sana her an hamd ve şükreder. Seni bir an unutmam. Aç, susuz ve çıplak kaldım. İlk üçü benim vazifemdir. Elbette yaparım. Son üçünü sen söz verdin. Senden bekliyorum. Kağıdı bana verdi ve dışarı git ve Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey umma. Ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver." dedi. Dışarı çıktım. İlk olarak deve üstünde biriyle karşılaşmıştım. Hemen kağıdı ona verdim. Okudu Ağlamaya başladı. Bana, bunu kim yazdı dedi. Camide birisi dedim. Bana hemen bir kese altın verdi. İçinde altmış dinar vardı. Sonradan bunun kim olduğunu etraftan sordum. Hristiyandır dediler. İbrahim bin Ehtem'e bunları anlattım. Bana, keseye elini sürme. Sahibi şimdi gelir buyurdu. Az sonra Hristiyan, İbrahim bin Ethem'in yanına geldi. ''Bu yazıyı yazan siz misiniz?'' diye sordu. ''Evet.'' cevabını alınca şöyle dedi. ''Çok düşündüm. Böyle bir yazıyı yazanın Allah'a olan tevekkülü ancak hak bir dinde olur. Bu parayı verdiğim kimseyi takip ederek huzurunuza geldim. ''Bana İslamiyeti anlatır mısınız?'' diyerek kelime-i şehadeti söyledi ve Müslüman oldu.'' Bir kimse kendisinden nasihat isteyince bağlı olanı aç, açık olanı kapa buyurdu. O kimse bunu anlamadım deyince ona kesenin ağzını aç, cömert ol, açık olan dilini de tut, konuşma diyerek izah buyurdular. İbrahim bin Etem birisiyle arkadaş oldu. Bu arkadaşlıkları bir müddet devam etti. Zaman gelip ayrılmaları icap edince arkadaşı uzun zaman arkadaşlık ettik. Bir aybımı gördünse söyle bir daha yapmayayım dedi. İbrahim bin Ethem cevabında kardeşim sen de bir ayıp görmedim. Ben sana daima sevgi gözüyle baktım. Onun için seni hep iyi buldum. Senden gördüklerim hep iyi şeylerdi. ''Ayıp arıyorsan başkalarına sor buyurdular. İbrahim bin Eteme sen kimin kulusun dediler. Titredi, titredi, yere düştü ve kendinden geçip yerde çırpınmaya başladı. Bir müddet sonra kendine geldi, kalktı ve bir ayeti kerime okudu. Ona niçin cevap vermedin dediler. İbrahim bin Eteme ''Korktum, eğer onun kuluyum desem, benden kulluk hakkını ister. Değilim desem, bunu da diyemem.'' buyurdu. İbrahim bin Etem vefat ettiği gün, ''Yeryüzünün emanı ölmüştür.'' diye gizliden bir ses duyuldu. Bunu herkes işitti. Fakat manasını anlayamadılar. ''Acaba ne olacak?'' diye merak ettiler. Ne zaman ki İbrahim bin Etem'in vefat haberi duyuldu, herkes bu sözün İbrahim bin Etem için olduğunu o zaman anladılar. İbrahim bin Etem Ramazan-ı Şerif'te ekim biçer, aldığı ücreti muhtaç olanlara verirdi. Gece sabaha kadar ibadet eder, hiç uyumazdı. Ona hiç uyumadan nasıl durabiliyorsunuz? Diyenlere ''Nasıl uyuyabilirim ki? Ağlamaktan bir an kesilemiyorum. Bu halde gözüme uyku girmesi mümkün mü?'' derdi. Namazını bitirdikten sonra ellerini yüzüne kapar, ''Yaptığım ibadet doğru ve makbul olmaz da eski bir paçavra gibi yüzüme çarparlar diye çok korkuyorum.'' buyururdu. İbrahim bin Ethem ıssız bir yerde... Harabe bir binada, şiddetli soğuk ve ayazın olduğu bir gece üç kişi ibadet ediyorlardı. Arkadaşları uyuduktan sonra İbrahim bin Etem kalkıp sabaha kadar kapıda bekledi. Niye böyle yaptın dediklerinde, arkadaşlarım uyurken bir tehlike meydana gelirse onu ben karşılayayım, arkadaşlarım üzülmesinler diye böyle yaptım buyurdu. İbrahim bin Etem arkadaşlarıyla bir defasında sefere çıkmıştı. Azı bitti. Benim yüzümden bir kardeşim sıkıntıya, zahmete girmesin. Düşüncesiyle uzun müddet kimseden bir şey istemedi. İbrahim bin Etem anlattı. Bir gece Mescid-i Aksa'da kalmak istedim. Cami vazifelilerinin beni görmemeleri için, İçeride bulunan hasırların arasına gizlendim. Beni görselerdi, içeride kalmama izin vermezlerdi. Gece, geç vakit olunca kapı açıldı. Ve içeriye, Hiç tanımadığım bir zat girdi. Yanında derviş kıyafetli, 40 kişi daha vardı. O yaşlı zat, Mihraba geçti. İki rekat namaz kıldıktan sonra, Dervişlere yöneldi. Dervişlerden biri, ''Bu gece burada tanımadığımız, bizden olmayan biri var.'' dedi. Mihrapta bulunan yaşlı zat debessüm etti. ''Evet, İbrahim bin Ethem var. 40 gündür kalp huzuriyle ibadet yapamamaktadır.'' dedi. Bunları duyunca ben açığa çıktım. Mihrapta bulunan zata ''Evet, doğru söylüyorsunuz. Lütfen bunun sebebini de bildiriniz.'' dedim. O zat şöyle anlattı. Filan zaman Basra'da hurma satın almıştım. Bu sırada yere bir hurma tanesi düştü. Sen o hurmayı kendi hakkın zannederek aldığın hurmaların içine koydun. Onu yediğin için 40 gündür ibadetlerinden tat alamıyorsun, dedi. Ertesi gün, hurmayı satın aldığım zatın yanına gitmek için yola çıktım. Hurma satanı bulup olanları anlattım ve kendisinden helallik diledim. O da hakkını helal etti ve madem ki bu iş bu kadar hassastır, o halde ben şimdiden sonra hurma satmayı bıraktım dedi. Sonra dükkanını kapattı. Vakitlerini ibadetle geçirmeye başladı. Nihayet o da Allah Teala'nın has kullarından oldu. İbrahim bin Eteme şöyle sordular. Allah Teala Mümin Suresi 60. ayetinde mealen Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyor. İbrahim bin Ethem buyurdu ki: Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Cennetin İbadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduğunu görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına gökten ateş yağmadığına şükretsinler daha ne isterler dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi İbrahim bin Etem rahmetullah aleyh helal lokma yemeye çok dikkat eder ve herkese tavsiye buyururlardı Bir gün kendisine falan yerde bir genç var gece gündüz ibadet ediyor Kendinden geçiyor, dediler. İbrahim bin Etem gencin yanına gidip, üç gün onun misafiri oldu. Dikkat etti, söylenenlerden daha çok şeyler gördü. Kendinin uyuşuk, halsiz, habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşırıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır yoksa halis ve doğru mudur? Bunu anlamak istiyordu. Önce yediğine dikkat etti. Helalden değildi. Allahü Ekber! Bu halleri hep şeytandandır deyip, genci evine davet etti. Kendi helal lokmalarından bir lokma yedirince, gencin hali değişip, o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç İbrahim bin Ethem'e, bana ne yaptın diye sordu. Lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. Asıl doğru halin meydana çıktı buyurdu. İbrahim bin Etem bir gün deniz kenarında oturmuş elbisesini dikiyordu. O beldenin valisi yanındakilerle birlikte oradan geçerken, İbrahim bin Etemin başında durdu. Vali onu seyrederken şöyle düşündü. Bak şu dünün padişahına, böyle yapmakla eline ne geçti? İbrahim bin Etem valinin aklından geçenleri anlamıştı. İğnesini hemen denize fırlattı. Sonra da, Balıklar, iğnemi getirin, dedi. Bir balık İbrahim bin Etemin denize attığı iğnesini getirdi. İbrahim bin Etem valiye döndü ve elime bu iğne geçti, buyurdu. Yani ben Allahü Teala'dan gayri olanları bırakıp bütün varlığımla ona döndüğüm için bu balıkları bana hizmetçi etti ve bu kerameti verdi demek istedi. İbrahim bin Etemden biri nasihat istedi. Ona, altı şeyi kabul edip yaparsan, hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette rahat edersin. O altı şey şunlardır. 1- Günah işleyeceğin zaman, Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2- Ona asi olmak istersen, O'nun mülkünden çık. Mülkünde olup da O'na isyan etmek uygun olur mu? 3- O'na isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah işleme. Görmediği yerde günah işle. O'nun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah işlemek uygun değildir. 4- Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman, Tövbe edinceye kadar izin iste, o meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, gücün kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır, zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov, seni imtihan etmesinler soran kimse buna imkan yoktur dedi. İbrahim bin Etem devamla Öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6 Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emir verince ben gitmem de. Soran kimse dedi ki bu sözümü dinlemezler. Nasihatları dinleyen kimse Hemen tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi. İbrahim bin Ethem sofraya pek çok yemek koymuştu. süfyan Sevri, israf değil mi ne yapıyorsun deyince, misafirin önüne konan yemekte israf olmaz buyurdu. Adamın biri İbrahim bin Ethem'e, ne mutlu sana, bekarlığı tercih etmekle, Tamamen ibadete bağlanmış oldun deyince, İbrahim bin Ethem, ''Çoluk çocuğun için çektiğin bir sıkıntı benim bütün yaptıklarımdan daha üstündür.'' dedi. Adam, ''O halde niçin bekarlığı tercih ettin?'' deyince, ''Benim aileye ihtiyacım yok. Keyfi olarak da bir kadını sefil etmek istemedim.'' dedi. İbrahim bin Ethem, bir deniz yolculuğundayken, şiddetli fırtına olmuştu gemidekiler bu ne büyük felakettir dediklerinde İbrahim bin Etem Bu bir şey değil asıl felaket insanlara arzı ihtiyaçtır dedi evzayi bir gün İbrahim bin Etemle karşılaştı İbrahim'in omuzunda bir miktar odun vardı evzayi ya Ehisak bu yaptığın nedir Dostların senin ihtiyacını temin ederler, dedi. İbrahim bin Etem, Ya Eba Amr, böyle söyleme. Zira helal kazanç uğrunda zillete katlanan kimseye, Cennet vacip olur, diye duyduğum için, Kendi nafakamı kendim temine çalışırım, dedi. İbrahim bin Beşşar anlatıyor. Bir gün İbrahim bin Etem'e ''Bugün inşaatçılara toprak taşıyacağım.'' dedim. Bana, ''Sen hem talip hem de mahlupsun. Seni arayanın elinden kurtaramazsın. Aradığın yetecek miktar olsun. Fazlasına boş ver. Nice harislerin mahrum ve nice zayıfların rızıklanmış olduklarını görmüyor musun?'' dedi. Ben de, ''Bakkalda bir dirheme yakın param var.'' dedim. ''O halde daha ne istiyorsun?'' dedi. Rivayete göre İbrahim bin Ethem kır gezintisine çıkmıştı. Bu gezinti esnasında karşısına bir asker çıktı ve ''Sen köle misin?'' ''Evet köleyim. Kasabanın en şenlik yeri neresidir?'' Bu soru üzerine askere mezarlığı gösterdi. Bunun üzerine askerin canı sıkıldı ve ''Sana imar edilmiş yeri soruyorum. Sen bana mezarlığı gösteriyorsun.'' dedi. İbrahim bin Ethem yine mezarlığı gösterdi. Bunun üzerine asker, kamçı ile başına vurup yardı ve onu şehre götürdü. Askerin dostları onları karşıladı. ''Bu ne haldir?'' diye sordular. Asker de başından geçenleri etraflıca anlattı. Bunun üzerine halk, ''Sen ne diyorsun? Bu İbrahim bin Ethem'dir.'' deyince asker derhal atından indi, onun eline, eteğine sarıldı ve ondan af diledi. Başlarına toplanan halk İbrahim bin Ethem'e, ''Niçin köleyim?'' dedin diye sordular. ''Adam bana köle misin?'' dedi. ''Kimin kölesi olduğumu sormadı. Tabii ben insanların kölesi değil, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kölesi ve kuluyum. Bununla beraber, o benim başımı yardığı zaman, ben onun, cennete girmesini Allahü Teala'dan diledim buyurdu. Kendisine nasıl olur o sana zulmetti diyenlere onun bana yaptığına karşılık mükafat alacağımı biliyordu. Onun yüzünden mükafat görmem ve benim yüzümden onun ceza görmesini muafık bulmadım. Onun da benden iyilik görmesini arzu ettim dedi. İbrahim bin Etem bir gün kardeşliklerinden birine, al şu parayı da git bize kaymak, bal ve beyaz ekmek al gel, dedi. Etrafındakilere bunlar çok gelmiş ve bunların hepsini alacak mıyız, dediler. Bunun üzerine İbrahim bin Etem yazıklar olsun size. Biz bulduğumuz vakit erkekler gibi yer, bulmadığımız vakit yine erkekler gibi sabrederiz, buyurdu. İbrahim bin Ethem'e sormuşlar. Bir adam bir adama söz verip gelmediği zaman ne yapmalı? Gelecek namaz vaktine kadar bekler diye cevap vermiştir. İbrahim bin Ethem adamın birine rüyada sana verilen bir kuruşa mı daha çok sevinirsin yoksa uyanık iken sana verilen bir altına mı diye sordu. Adam elbette uyanıkken aldığım bir altına daha çok sevinirim dedi. İbrahim bin Ethem ona yalan söylüyorsun. Zira senin dünyalıkta sevdiğin, rüyada sevdiğin gibidir. Ahiret için sevmediğin, uyanıklıkta sevmediğin gibidir, dedi. İbrahim bin Ethem diyor ki, ben marifeti Sem'an adında bir rahipten öğrendim. Bir gün kilisesine gittim ve kendisine... ''Ne vakitten beri bu hücrede bulunuyorsun?'' diye sordum. Rahip, 70 senedir buradayım.'' dedi. ''Ne yer, ne içersin?'' ''Bunu neden soruyorsun?'' dedi. ''Öğrenmek istediğim için sordum.'' dedim. ''Her gece nohut yerim.'' dedi. ''Bu yemekle nasıl geçiniyorsun?'' dedim. ''Karşındaki kiliseyi görüyor musun?'' dedi. ''Evet, görüyorum.'' ''Oradakiler...'' Senenin muayyen günlerinde gelir, hücremi temizler, süsler, onu ziyaret eder, bana saygı gösterirler. Ne vakit ibadetten ağırlanırsam o günü hatırlarım. Ağırlık üzerimden kalkar da bir saatlik zevke bir senelik meşakkati feda ederim. Ben bir saatlik izzet için bir yıllık zahmete katlanırım. Sen de ebedi izzet için bir saat katlan dedi ve marifeti kalbimde büyüttü. Sonra devamla bu kadarı yeter mi? Daha söyleyeyim mi? dedi. Ben yetmez, arttır dedim. Rahip aşağı in dedi. Beraberce indik. Bana içinde yirmi adet nohut bulunan bir bardak doldurdu. Sonra bana kiliseye gir de sana verdiğimi görsünler dedi. Kiliseye girince Rumlar etrafımı çevirdi ve Şeyhimiz sana ne verdi diye sordular. Ben, kendi yiyeceğinden bana ikram etti dedim. Sen onu ne yapacaksın? Bizim ona daha çok ihtiyacımız var dediler. Sonra da bana, ne istiyorsun söyle dediler. Ben, yirmi nohuda yirmi altın dedim. Onlar da hemen parayı verip nohudu aldılar. Rahibe döndüm. Rahip bana, ne yaptın diye sordu. Ben de olup biteni etraflıca anlattım. Rahip beceremedi. 20 bin altın isteseydin alacaktın. İşte bu ibadet etmeyenlerin eriştiği ululuktur. Sen ibadet edenleri buradan kıyasla. Dostum, Rabbine dön. Altın ve gümüşe boş ver." dedi. Bir adam İbrahim bin Etem'den öğüt istedi. O da insanlardan sakın. Bununla beraber insanların arasına gir. İnsanlar sana lazımdır. Zira insan insandır fakat her insan insan değildir. İnsanların kötülerinden sakınmak ve olgunlarıyla düşüp kalkmak lazımdır. Ne yazık ki olgun insanlar gitti de şimdi insan müsvetteleri kaldı. ''Bunlara insan diye bakılmaz. Belki de bunlar hayırlarından ümit kesilmiş kimselerdir.'' buyurdu. İbrahim bin Ethem anlattı. ''Karanlık ve yağmurlu bir gecede, tavafta tek başıma kalmıştım. Kâvenin kapısı önünde ve mültezemin yanında durdum. Allah'a dua ettim ve ''Ya Rabbi, beni günahlarımdan koru.'' dedim. Bu arada şöyle bir ses işittim. Herkes benden bunu ister. Ben herkesi korursam neyi affedip bağışlayacağım? Adamın biri İbrahim bin Ethem'e on bin dirhem getirdi. İbrahim bin Ethem bunu kabul etmedi. Adam kabul etmesi için ısrar edince, on bin dirhemle fakirler defterinden ismimi sildiremem buyurdu. Denildi ki İbrahim bin Ethem'in, Orasan'da çok sarayları vardı. Bir gün bir köşkünden etrafa bakınırken, köşkün bir köşesinde bir fakirin bir parça ekmek yiyip uykuya yattığını gördü. Yanındakilere, şu adam uyanınca onu bana getirin dedi. Adam uyanınca onu alıp huzura getirdiler. İbrahim bin Ethem ona, ekmeği yemeden evvel aç mıydı, ekmek seni doyurdu mu diye sordu. Adam, evet açtım, ekmeği yedim ve doydum dedi. Ekmeği yiyip doyduktan sonra uyuyabildim mi? Evet, tatlı tatlı uyudum. İbrahim bin Ethem kendi kendine, madem ki bu kadarı bu işi hallediyor, daha ben şu fazla servetin ne yapayım dedi. İbrahim bin Ethem varlığını terk ederek Horasan'dan ayrılıp, Belhe ve orada oturan Şakik'in yanına gittiği vakit, Şakik ona, ''Dostlarının yoksullarını ne halde bıraktın?'' diye sordu. O da, ''Kendilerine verildiği vakit şükreder, verilmediği zaman da sabrederler, dilencilik yapmazlar.'' dedi. İbrahim bin Ethem bu sözüyle, Şakik tarafından iyi karşılanacağını sandı. Şakik ona, ''Bizim Belhin köpekleri dahinen böyle yaparlar.'' dedi. İbrahim bin Ethem, ''Ya sizdeki fakirler nasıl yapar?'' diye sordu. Şakik, ''Bizim fakirlerimiz verilmediği zaman şükreder, verildiği vakit daha muhtaçları kendi üzerlerine tercih ederler.'' dedi. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem, Şakik'i başından öptü ve ''Doğru söylüyorsun.'' dedi. İbrahim bin Tem bir gün ilahi senin bana lütfettiğin muhabbetin ve beni bağladığın zikrinin ve azametini tefekkürde bana bahşettiğin imkan karşısında cennetin benim nazarımda sivrisineğin kanadı kadar değeri olmadığını bilirsin diye niyazda bulundu. İbrahim bin Tem anlatıyor. Bir defa bağdaş kurmuş ve oturmuştum. Boşluktan bir ses, ''Padişahlar huzurunda böyle oturur musun?'' diye seslenince, ondan sonra bir daha bağdaş kurup oturmadım. Adamın biri İbrahim bin Ethem'i ziyarete gitmiş ve gece yanında kalmıştı. İbrahim bin Ethem yatsı namazını kıldıktan sonra ridasına bürünerek, Kendisini yere attı ve hiç kımıldamadan böylece sabahladı. Sabah ezanı okununca abdest almadan namaza durdu. Misafir olan bu işi merak edip, sen hiç kımıldamadan sabaha kadar yattığın halde abdest almadan sabah namazını kıldın. Bu nasıl olur? diye sordu. İbrahim bin Etem cevabında, ben bütün gece, ''Cennetle cehennem arasında cevelan edip duruyordum. Bu arada hiç uyku olur mu?'' buyurdu. İbrahim bin Etem bir Abdal'dan şöyle hikaye etti. Abdal gecenin birinde denizin kenarında namaz kılıyordu. Bu sırada tesbih eden bir ses duydu. Etrafına baktı. Kimseyi göremedi. ''Kimsin? Sesini duyuyor kendini göremiyorum.'' deyince... Ben bu deryaya müvekkel bir meleğim. Yaratılalıdan beri Allahü Teala'yı bu şekilde tesbih ederim, dedi. Kendisine adın nedir diye sorduğumda, Mehyehail dedi. Bu tesbihin sevabı nedir? Yüz kere bu tesbihi okuyan kimse, cennetteki yerini görmeden ölmez, dedi. Tesbih şudur. Sübhanallahil Alîyy Deyyan, Sübhanallahil şedidil Erkan, Sübhanem Yezhebû Bil billeyli ve Yegti Bil Nehari, Sübhanem La Yeshkilûhu Şeânun An Şeânî, Sübhanallahil hannanil mennan Sübhanallahil Musbbehî. Fi külli mekanin İbrahim bin Etemin güzel sözleri. Lokmayı helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmaktan eftaldir. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır. Öbür dünyada terazide en ağır amel burada bedene en zor gelenidir. İşittiğime göre kıyamet günü insan daha çok utansın diye tanıdıklarının yanında hesaba çekilir. İlmi amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse borcunu ödemedikçe yağlı ve sirkeli yemek yemesin. Allah'a karşı irfan sahibi olanın en büyük kastı hayır olmalıdır. İbadet taat olmalıdır. Konuşmasının çoğu sena ve Allahü Teala'yı övmek olmalıdır. Hastalığı isterim. Bunu istememin birkaç sebebi var. Biri o ki hasta olunca cemaate gidemem. Böylece ne insanlar beni görür ne de ben onları. Üç kimse vardır ki sıkıntıya gelmez. Onlar sırasıyla hasta, oruçlu ve yolcu. Kalbinde şöhret sevgisi taşıyanlara Allahü Teala doğruluk nasip etsin. Saf helal bulup yemek artık ihtimal dahilinden çıktı. Sözümüzü açık söyledik, hataya düşmedik. Fakat amelimizde hata ettik, güzelleştirmedik. Şeytanın en çok gücüne giden şey, alimin bazı meselelerde konuşup bazılarında sükut etmesidir. Şeytan der ki, şuna bakın, bunun bu sükutu yok mu? Konuşmasından benim için çok daha fenadır. İlk vesvese taharette baş gösterir. Kemale erenler ancak midelerine gireni kontrol etmekle kemale erebilmişlerdir. Şöhret peşinde olan Allah'a inanmamış sayılır. Meşhur olmak isteyeni, Allahü Teala tasdik etmez. Kalplerimiz üç perde ile kapanmıştır. Bu perdeler kalkmadıkça kişi yakin kuvvetine ulaşamaz. Bunlar mevcud ile sevinmek, rabet olana üzülmek, övülmeye sevinmektir. Mevcud ile sevindiğin vakit haris, rabet edilen şeye üzüldüğün vakit muazzeb, Övülmeye sevindiğin vakitte kendini beğenmiş olursun ki buna uç derler. Bu da ameli mahveder. Harama karşı farz olan zühd, haramdan kaçınmak; nafile olan zühd, helalden kaçınmak; selamet olan zühd ise şüpheli şeylerden sakınmaktır. İhlas Allah ile beraber sadık niyette bulunmaktır. İbrahim bin Etem'in duası. Hizmetçisi İbrahim bin Beşşar İbrahim bin Etem'in her cuma günü sabah ve akşam bu duayı okuduğunu haber veriyor. Dua şudur. Merhaba ey bereketli olan yeni gün. Ey katip ve şahidimiz Bugün bizim bayramımızdır. Şu söylediklerimizi bizim için yazınız. Hamid ve mecid olan, yaratıkları üzerinde dilediği gibi hükmeden Allah'ın ismiyle Allah'a iman ederim. O'nun huzuruna çıkacağımı tasdik ederim. O'nun azametini itiraf ederek günahlarımdan istiğfar ederim. Onun rububiyeti karşısında saygıyla eğilir ve ondan başka ilahları reddederim. Ancak kendisine arzı ihtiyacı ile ona tevekkül eder ve ona bağlanırım. Allah'ı, melekleri, hamale-i yarşı, peygamberleri ve bütün yaratıkları şahit tutarım ki ibadete layık olan Ortağı, dengi ve benzeri olmayan ancak O'dur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu ve Resulü'dür. Cennet, cehennem, havz, şefaat, nekir ve münker meleklerinin sualleri haktır ve gerçektir. Allah'ım vadinde hak, vaidinde haktır. Huzurunda muhasebe görmek de haktır. Kıyametin geleceğinde ve bütün ölülerin dirileceğinde hiç şüphe yoktur. Bu itikat üzerinde yaşıyorum. İnşallah bu itikad ile ölecek ve bu imana sahip olarak dirileceğim. Allah'ım sen benim Rabbimsin, beni yaradan sensin. Senden başka ibadete layık kimse yoktur. Ben senin aciz bir kulunum. Gücümün yettiği kadar sana verdiğim söz üzerindeyim. Allah'ım kendi kusurlarımdan ve hariçten gelecek kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım ben isyan ile kendime zulmeden bir kimseyim. Senden başka günahları kimse mağfiret edemez. Bütün kusurlarımız sen mağfiret eyle. Allah'ım beni güzel ahlaklı bir insan seviyesine ulaştır. Güzel işlere senden başka kimse hidayet edemez. Bütün kötülüklerden beni uzaklaştır. Buna da senin gücün yeter. Emrinde ve hizmetindeyim. Bütün iyilikler senin kabzayı kudretindedir. Ben ancak sana istiğfar eder ve sana tövbe ederim. Allah'ım, gönderdiğin peygamberlere ve indirdiğin kitaplara inandım. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah'ım, Habibinin havzından içmeyi bize de nasip eyle ve bizleri onun camiasında haşreyle. Allah'ım, dünya fitnelerinden beni koruyarak senin sevdiğin ve razı olduğun şeyleri yapmaya muvaffak eyle. Halimi düzelt, kelimeyi tevhid üzerine dünya ve ahirette beni sabit kıl. Kusurlu da olsam, Beni saptırma. Noksan sıfatlardan seni tesbih ve tenzih ederim. Ey yüce ve ulu Allah'ım! Ya Bari, ya Rahim, ya Aziz, ya Cebbar! Ey her köşesiyle göklerin kendisini tesbih ettiği Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey bütün dalgalarıyla denizlerin kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni her türlü oksanlardan tenzih ederim. Ey kendi dilleriyle balıkların kendisini tesbih ettikleri Allah'ım, seni tesbih ederim. Ey bütün burçlarıyla yıldızların kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni tenzih ederim. Ey kökü, gövdesi, dalları ve meyveleriyle ağaçların kendisini tesbih ettiği Allah'ım, seni takdis ederim. Ey yedi kat yer ve yedi kat göklerin, İçlerinde bulunanlarla beraber kendisini tesbih ettiği Allah'ım, Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Ey yaratıklarının hepsinin kendisini tesbih ettiği Allah'ım, Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Sen her türlü noksanlıklardan münezzeh, ve bütün kemal sıfatlarıyla mevsupsun. Seni tesbih ederim. Ya Hay, ya Kayyum, ya Alim, ya Halim! Seni tesbih ederim. Senden başka ibadete layık mabut yoktur. Hem öldürür, hem de diriltirsin. Sen ise ölmeyen, La yemut bir dirisin, bütün iyilikler senin elinde ve sen her şeye kadirsin. Amin.